Hatta e, şairin bir sözü var. Diyor ki ''İnni ke enni erâ men la hayâ'e lehu ve la emanete vasatennâsi uryâne'' Diyor ki ben sanki ben emaneti olmayan ve hayası olmayan kişiyi insanların arasında çıplakmış gibi görüyorum diyor. Tamam. Orada da vasat kelimesini kullanıyor. ''Ala kulü halb'ı Arap dileğiyle birinde mağruf bir şey. Yine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 faziletlilik ve hayırlı olmanın dışına çıkmıyor. Bütün manaları bu üç mana üzerinde dönüp dolaşıyor. O zaman Allah inna cealnakum ummeten vasata biz sizi vasat bir ümmet kıldım dediğinde ne demek şu oluyor Allah? Bak, biz sizi yani en adil, en faziletli, en hayırlı ümmet kıldık demek. Tamam? En hayırlı, en adaletli, en faziletli ümmet kıldık demek.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 ve onların gaybı bileceğini reddettiler. Vesaire. Tamam. Ne Hristiyanlar gibi yaptılar. Ne Hristiyanlar gibi e, enbiyalarını Rab, Rablaştırdiler. Ne, e, e, ne de Yahudiler gibi enbiyalarını küçümsediler, öldürdüler vesaire. Ha. Mekkeli müşrikler yok muydu peygamberimize karşı gelen? Bizim bahsimiz onlar değil. Kim bizim bahsimiz? İslam adı altında ben Müslümanım diyenler.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 Müslümanlar Allah'ın haram kıldığını haram Helal kıldığını da helal saydılar Bu kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Diliyle Temiz olan Tayyip olan şeyleri bildiler Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Diliyle ve Allah'ın Kur'an'da söylemiyle Haram olan şeyleri de Haram kabul ettiler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 Neden? Çünkü Allah Kur'an'da kendisine isim ve sıfat izah etmiştir. Mesela ne gibi? Demiştir ki Lillahil lesma el husna. En güzel isimler Allah'ındır. Bak kendisine isim izah etmiş. Yine Allah diyor ki مَا مَنَا كَاً تَسْجُدَ لِي مَا خَلَقْتُوا İki elimle yarattığıma secde etmekten alıkoyan seni nedir ey iblis? Kendisine sıfat izah etmiştir. O yüzden demiştir ki ta'atil ehline ey ta'atil ehli, Bir sizin gibi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 Bunların alimlerinden ne işte Hamedani gibi ta'til ehlinin alimlerinden veya Kadi Abdulcabbar gibi bu ta'til ehli alim alimlerinin menheçlerinden uzaktır ehli sünnet. Veya işte e, teşbih ehlinden olan yani müşebbihi olan kerramiyelerin, kerramiyelerden, hişamiyelerden. Mesela hişamiyenin Hişami liderleri kimdir? Hişamiye fırkasının lideri kimdir? Hişami bunu salimul cavalike Budur mesela teşbih ortaya koyanlardan bir tanesi. Veya işte ee, Davud ee, el Cevâribi gibi. Veya bunların benzeri gibi. Bunlar da teşbihliğin alimleridir. Bunların bütün, bunların ortaya koyduğu menheçten ehl-i sünnet beridir. Bunların arasında yer alıyor. Yine ehli i sünnet vel cemaat, kader babında da vasat bir fırkadır. Vasat bir taifedir ehl-i sünnet vel cemaat. El sünnet vel cemaat, kader mevzusunda vasat bir fırkadır. Kimin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 O zaman bu dört mertebe ve bu dört mertebe sırasıyladır. Önce Allah'ın ilmi vardı hiçbir şey yokken. Sonra Allah bunu yarattı. Heh? Şey e, pardon e, Allah bunu yazdı. Sonra Allah olmasını diledi. Sonra oldurdu. Yani yarattı. Tamam, bunların hepsi naslarda mevcut. Saydık zaten. Ama bunları, bunlara e, mukalve eden kimler var dedi? Kaderiye. Başka?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 Allah bize ehli sünnet olarak böyle deriz. Cebriye ise ne, ne diyor? Hayır. Senin fiilin sen yaratmamışsındır bilakis senin fiilin Allah'ın ke kendi fiilidir. Allah yapmıştır onu sanki. Haşa. Ehli sünnet de tam bunların işte arasında. Ehli sünnet ne? Tam bunların arasında. Kula bir zat mesuliyet vermiştir. Çünkü fiilini işleyen kimdir? Delil. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? İnne's-sem'a vel basara vel fuada kullu ulayka kana anhum mes'ule. Göz, kalp, kulak, bunların hepsine mesuldür diyor. Ne yapacağız? Cebreye, cebreye ed diye. Bu ne yapacağız? Şimdi bu perde diyeceğiz ki perde işte kulak, göz, senin kalbin hepsi sorumludur bu senin hareket etmen mesela. Bu alakası yok. Perdeyle mahlukatın neyini kıyaslıyorsun?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 ve ma teşâun illâ in şâallahü rabbil âlemin siz dilemeden Allah Allah dilemeden siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Demek ki bizim dileme sıfatımız var. O zaman biz bundan da mesuluz. Allah'ın Kur'an'da dediği gibi inne sem'a ve'l basara ver fâde kullu ulâike kenanhum Göz, kulak hepsi bundan ne? Kalp hepsi bundan ne sorumlu? Allah Kur'an'da ne diyor? Şimdi bu ki, Allah Kur'an'da ne diyor? Vallahu halakakum Allah sizi ve yaptıklarınızı yarattı. Ne yapacağız?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 Ama o secde etmeyi diledi. İşte dilediği için sorumlu ondan. Delil: İnne sem'a vel <gülüyor> fuada kullu ulayka kana anhum mes'ula. Kulak, göz hepsi bundan sorumlu. Çünkü sen diliyorsun. Ve men ve men şaa en yestakim. Sizden kim dilerse mustakim üzerine olsun. Bak, dileyen sıfatı veriyor. Lemazağu azaga Allahu kulubuhum. Onlar eee kaymağa gittiğinde, dalalete gittiğinde Allah da onların kalplerini kaydırdı. Bak, onlar dalalete gidiyor. Allah da onu yaratıyor.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 ve yaptıklarınızı da yaratmıştır. Demek ki Allah hem bizi yaratmış hem de ne yaptıklarımızı yaratmış. Ha, o zaman demek ki yaptıklarımızı muhteselen dediği gibi biz yaratmamışız. Allah nasıl ki kullarını yaratmışsa fiillerini de yaratmıştır. Allah başka başka ayette ne diyor? Allah kâlikukul kâlikukulli şey, her şeyin yaratıcısıdır. Her şeyin. Hiçbir şey istisna var mı bundan? Her şeyin yaratıcısıdır. Yine ehli Sünnet'in e, diğer fırkalar arasında vasat oluşu. Mesela vaat ve vaid naslarında eli Sünnet vasattır. Vaat yani müjdeyle alakalı gelen nafızlar var. Naslar var. Veya tam tersi olarak vaid dediğimiz tehdit, uyarı içeren naslar var. Şimdi bazı naslar var ki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 Mürciye de müjde verici nasları itibar almışlardır. İkisi de bu yolda sapmıştır. Ehli sünnet ise tam arasında. Mesela, e, Mutezileler mesela şey, mesela Mürciyeler. Mesela şu ayete itibar alıyorlar. Mesela müjdeyle alakalı şu tip şu tip naslere. Mesela Allah Kur'an'da ne diyor? Kul ya ibadiyellezine asefu ala La taqnutu min rahmeti min rahmetillah. <noise> <noise> Ey nefislerine zulmeden kullarım Allah'ın rahmetinden tamam mı? Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnna Allah yagfir <gülüyor> zunube cemiyen Allah bütün günahları topluca bağışlar. Allah toplu olarak günahları bağışlar. İnnehu huvel gafurur rahim o gafurdur rahimdir.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 Sabah akşam e, alnını bir defa secdeye koymayan dahi. Hayatında oruç yok, zekat yok, haç yok, İslam şiarlarının hepsini terk etmiyor. Direkt cennete. Haram, zina ediyor, içki içiyor. Direkt. Çünkü neden? Müjde nastarına itibar almışlar. Şeyler de tam tersi. Hariciler, mutezileler tam tersi. Mesela Allah Kur'an'da ne diyor? وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا fiha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 Mürciyenin dediği gibi ne yaparsan yap cennete. cenneti. Bunların arasında vasattır. ehl sünnet vel cemaat. Yine ehli sünnetin diğer taifeler arasında, fırkalar arasında vasat olduğu nokta esma ve ahkam. El esma ve ahkam ile alakalı şeylerdir. Yani isimlendirme. Mesela şimdi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 bu isimleri verirken birilerini Ehli sünnet tam bunların arasındadır. Kimin arasında? Vaidiyelerle Mürciyeler arasında vasattır Ehli sünnet. Vaidiyeler yani Hariciler, Mutezile vesaire. Bunlar ne yaptılar? Günah işleyenlerin dünyadaki ismine ne dediler? Hı? İsm is i̇man isminin ondan ne yaptılar? Kal kaldırdılar. Ne ismi verdiler? Kafir. Büyük günah işleyenlere ne ismi verdiler? Kâfir. Veya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 kafir veya haricilerin, haricilere yakın olan da, yakın olan eee Mutezileler ne dedi? El menziletu beyne'l menzileteyn. Ne mümin ne kâfir. Şimdi bunlar bir grup. Onlara tam zıt olarak büyük günah işleyenlere veya çok günah işleyenlere, günahı ısrar edenlere mürciyeler ne dedi? İmanı kâmil olan. Tam zıttı. Çünkü neden? Onlara göre iman sadece ne? Kalpte. Halbuki iman sadece kalp mi? Kalb ile tasdik, dili ile ikrar ve azalarla amel etmektir iman. Tamam mı?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 savaşan taifelere ismi isim veriyor. Ve in ta'ifatan min al-mu'minin iqtatelu fa Eğer müminlerden iki taife savaşırlarsa. Şimdi bunlar savaşarak birbirlerini öldürerek büyük günah işlediler, değil mi? Ne isim verdi Allah bunlara? Fasık. He? Fasık ismini verdiler. Son e, yok. Cık, Fasık deyip nereden çıkardın? Hayır hayır.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 Ehl-i Sünnet'in diğer fırkalar arasındaki vasatiyeti. Mesela Ehl-i Sünnet Allah Resulü'nün eshabı arasında da e, ashabına bakıçısı olarak da vasat bir ümmettir diğer fırkalara karşı. Kimler arasında belli taifeler var. Şimdi onları anlatacak. Öncelikle sahabe ne demek? Çeşitli tarifleri var ama en güzel tariflerinden bir tanesi menlaqiyen Nebi Aleyhisselam'a müminen bihi ve ma taala'l-İslam. Nebi Sallallahu Aleyhi ve mümin olarak Nebi Sallallahu Aleyhi ve ve İslam üzerine ölen sahabe budur. Tamam mesela bunu İbn Hacer bu tarifi yapar. En güzel tariflerinden. İsabe fi temyiz sahabe. Elisa el-isabe fi fi sahabe burada yapar İbn Hacer. Tamam mı? Sahabe Nebi sallallahu aleyhi ve mümin olarak karşılaşan ve onun için İslam üzere ölen. Çünkü birisi mümin olarak karşılaşır ama mürted olur. Onlara sahabe denmez. Tamam mı? Nebi sallallahu aleyhi ve mümin olarak karşılaşacak. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve iman edecek hayatında onu görecek, karşılaşacak onunla ve İslam üzerine ölecek. Sahabe budur. Tamam mı? Şimdi sahabe bu. Ehli sünnet bunlara muhalefet etmiştir, tamam mı? Şey, eee, pardon. Ehli sünnet burada bazı tâifelere muhalefet etmiştir. Mesela şunlar gibi dememişlerdir. Ali İbn Ebi Talib'i Rab, ilah edinen fırkalar var. Mesela Rafiziler gibi. Şu anda mesela İran'daki Şialar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 Ve onların akidesini akide edilmişlerdir. Ne diyor Allah Kur'an'da? Muhammedun Rasulullah. Muhammed kimdir? Allah'ın Resulüdür. Ve lezine al-kufar. Onla beraber olanlar nedir? Kafirlere karşı şedittir. Ruhama u beynuhum. Aralarında merhametlidirler. Tarahum rukk'an Onları sen ruku eder, secde eder olarak görürsün. Yaptıgını fadlan min Allahı varidvanın. Allah'tan fazilet ve hoşnutluk e, dilerler bunlar. Bak görüyor musun? Allah Muhammedle beraber olanları nasıl yapıyor? Ve umum orada açık burada. Ala kulli hal. Hatta ne bir sasalim ne diyor? La tesubu ashabi. Benim ashabıma sövmeyin. Lou anna ahdakum, enfak misle ahedin zehben, ma belga mudda ahdihim, vela Siz benim ashabma sömeyin.